esetim bidat ve külle bidatın dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bir senedin muttasıl ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal inel fitnetu türselu ve yürselu me ahel heva ve sabr femen itteba heva kanet fitnetu sevda ve men itteba as sabr kanet fitnetu beyda Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem Cemaati Müslimin Allah cümlenizden razı olsun. Cümlenizi rahmetine ergesin. Cümlenizi iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber-i Zişanımız, Serverimiz, Efendimiz, başımızın tacı Muhammed-i Mustafa, aleyhi eftar i eftar ve salavat-ı ve teslimat hazretlerinin mübarek, hadis-i şeriflerini okumak için toplanmış bulunuyoruz. Bu mübarek hadis-i şerifleri okuma ve izaha geçmeden önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pâkine hediye olsun diye sonra onun sevdiği cümle âline, ashabına, etvaına, ahbabına, ihvanına, hülefasına ve verese nebi olan mürşidin-i kamillin, evliyaullah büyüklerimizin cümlesinin ruhlarına, Ebu Betre, Sıddık ve Ali Murtaza ve sahib sahabe-i kiram, Rıdvanullahi Teala aleyhime ecmain hazaratından, Şeyhimiz başımızın tacı Kutbul Aktab, Kavsul Vâsıl'in, Muhammed Zahid Kutu İbrahim el efendimize kadar, tarih boyunca, asırlar boyunca silsilelerimizden güzel eylemiş olan cümle saadatü meşayitülk Adiyemizin ruhlarına, hâseten bu hadis kitabını cem ve telif eylemiş olan Gümüşhaneli efendimizin ruhuna ve bu hadis kitabında ismi geçen ravilerin bu hadisleri toplayıp rivayet etmiş olan alimlerin ruhlarına hediye olsun diye içinde yaşadığımız bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına bizlerden minnet nişanesi olarak hediye olsun diye bu beldelerimizde metfun bulunan mübarek sevatın beldemizin medarı iftarı Yuşa Aleyhisselam'ın Ebu Eyyub el Ensari Efendimizin ve sair sahibi i kiramın ve evliyaullah ve salihlerin ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek aşkı ve şevkiyle nice zahmetlere, masraflara katlanarak buralara gelmiş olan siz sevgili, değerli muhterem kardeşlerimin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun, ruhları şad olsun diye Allah sizlere de dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını ihsan eylesin, sevdiği kul eylesin dinimizin ahkamını iyi öğrenip Allah'ın rızasına uygun yaşayıp sevdiği amali, salihayı hayratu, hasenatı yapıp ahirete sevdiği kul olarak varmayı cümlenize cümlemize nasip eylesin diye bir Fatiha 11 İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şeriflerin yeri Ramuzül ül Ahadis kitabının 105. sayfasıdır. Demin mübarek metnini okuduğumuz hadis-i şerif 9. hadis-i şeriftir. Ebi Malik el-Eş'ari tarafından rivayet olunmuş Tabarani kitabına kaydetmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki İnnel fitnete türsel. Fitne Müslümanların, insanların üzerine gönderilir Allah tarafından. Ve yürseli mahal heva ve sabır. Bu fitneyle beraber insanlara hevayı nefsine uymak da sabretmek de gönderilir. İkisi beraber gönderilir. Keyfine, hava'yı nefsine, hevesatına, şehvatına uymak imkanı da gönderilir, sabretmek imkanı da gönderilir. Temen <gülüyor> <gülüyor> itte heva hevayi nefsine, nefsinin dileklerine, isteklerine, keyfine, efendim tabi olanlar kânet fitnetuhu sevda fitnesi siyah olur. Ve men ittebaas sabr hevai nefsine uymayıp da sabra uyanlar, sabrı tercih edenler, sabrı uygulayanlara ise kâne fitnetuhu beyda, fitnesi beyaz olur, ak olur, diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi biraz açıklayalım. Aziz ve muhterem kardeşlerim bu dünya dar imtihandır. Burada hepimiz imtihan oluyoruz. Onun için insanın başına bu dünyada her türlü olumlu olumsuz sevimli sevimsiz iş gelir. E, Müslümanlara da gelir mi? Hem de en ağırları gelir. Peygamberlere gelir mi? En şiddetlileri gelir. E Allah'ın sevgili kulları rahat etmeli değil mi? Dünyada rahat yoktur, rahat ahirette, cennette. Dünya imtihan yeridir, imtihan da mihnet ve meşakkat kelimesiyle ilgili. Fitne de imtihan demektir. Fitne, insanın aklını karıştıran, toplumu karıştıran acayip olaylar demek. Şimdi allah Teala Hazretleri bir topluma ve o toplumda yaşayan, o cemiyette yaşayan sizin, bizim gibi insanlara, Müslümanlara fitne gönderir, yani imtihan gönderir. Yani karışık, karmaşık, bir takım tereddütlü, acayip işler zuhur eder, karışıklık olur olmaması gereken, temenni edilmeyen işler, olaylar olur. Allah Allah! Niye oluyor bu? Olmasaydı daha iyiydi ama olur. Olma, olmamasına, fitnenin çıkmamasına, Müslümanların gayret etmesi lazım. Fitneyi uyandırmamak lazım. Fitneyi bizzat insanın kendisinin çıkartmaması lazım. Fitnenin çıkmasına bizzat sebep olmaması lazım. Fitne bazen nasıl çıkar? Bir öküz, öküz, boynuzlu diyen öküz, komşunun, komşu köyün otlağına girer, iki köyü birbirine kıldırır. Yahu değer mi? Değmez ama, geldi anlat. Fitne. İşte vay senin öküzün benim köyümün merasına niye girdi? hemen çiftemi alayım. Güm güm güm pat pat pat efendim vesaire. Ötekisi de vay benim öküzümü bunlar kurşunluyor. Ben malımı koruyayım. Ben de silahımı alayım. Güm güm güm pat pat pat hadi fasça bir şair diyor ki hoşuma gidiyor. Tabi anlarsa insan şiirden hoşlanır da bazı güzel olursa şiirler ne mi bini ki gravi der alefkâh bir alayet heme gavani dihra görmez misin bir öküz şeyde, mer'ada bütün köyün öküzlerini töhmet altında bırakır diyor. Bir öküzden dolayı fitne çıkar. Ya bırak yesin de O da Allah'ın bir mahle. Bırak biraz otlasın ne olacak. Bir dahaki sefer söylersin ya bak işte otlak, otlakları ayırmışız. Öküzlerinizi buraya göndermeyin. Yani filan sulhem. Efendim kavgasız halletmeye çalışmak iyidir. Ve sulh hayrun. Kur'an-ı Kerim'de Allah böyle buyuruyor. Kary Koca arasında da sulh olmak hayırlıdır. Komşular arasında da sulh olmak hayırlıdır. Milletler arasında da sulh olmak hayırlıdır. Ve sulhu u hayrun. Sulh sulh olmak daha iyidir demek. Hayrun kelimesinin içinde taftil manası var. Daha hayırlı diye tercüme etmek lazım. Sulh Kavgadan daha iyidir, iyi, iyi, iyi, hayırlıdır. Fitne fenadır. Fitnenin çıkmamasına çalışmak lazım. Fitnenin çıkmaması için sabır gerekiyor. Bak sabır da gönderiliyor. Fitneyle beraber sabır da gö gönderiliyor. Nefsani, keyifli, keyfi efendim, heva ve hevesat da gönderiliyor. Demek ki fitne çıktığı zaman... İnsanın nefsine hakim olması lazım, sabra sarılması lazım. Geçenlerde gazeteler yazmıştı, ben önemi vermediğim zaman teferruatını unutuyorum ama mahallede bir çocuk yüzünden bir kavga çıkıyor, aileler, mahalleler birbirlerine giriyor, kaç kişi ölüyor. E, değer miydi yani? İki çocuk birbiriyle kavga etmiş, eder. Efendim onun çocuğu bizim cama taş attı kırdı, ne yapalım yani? parasını istersin verirse verir vermezse kendin efendim camını takarsın. Değer mi? İnsan ölmesine değer mi yani? Bir cam kırmak. veya işte onun çocuğu, bizim çocuğu köşeye kısırmış dövmüş, iki tane vurmuş. Vurmasaydı yani vurması doğru değil ama sonunda karı koca sizin sokağa dökülmeniz ötekilerle saç saça baş başa, alt alta, üst üste efendim iki e, şey gibi böyle vahşi hayvan gibi çarpışmanız işin karakolda bitmesi efendim mahkemede bitmesi efendim mezarlıkta bitmesi uygun oldu mu? Olmadı. Sabır geldiği zaman Allah şey fitne geldiği zaman Allah onunla beraber sabrı da gönderiyor. Sabrı tutacaksın. Sabredeceksin fitne çıkmasın. Fitneyi büyütmeyeyim. Yangını yaymayayım zararı arttırmayayım diye çalışacaksın. Müslüman olarak vazifen bu. Zaten sabır çok yüksek bir sıfat. Sabır çok sevaplı bir hareket tarzı, çok güzel bir ahlak. Allah sabrı çok seviyor. Sabırlıyı çok seviyor. İnne ma yuvaffas sabirune ecrahum bi gayri hisap. <Sessizlik> <Sessizlik> İnne ma edası tahsisdir. Yani sadece ve sadece o demek, başkası değil. Şu tahsis edilen şu demek. İnna ve ecrahum gayri Ancak sabredenlere mükafatları ecirleri bir gayri hesap verilir. Ötekilere hesapla verilir. Ölçüyle verilir. Sabredenlere hesaba sığmayacak kadar çok verilir. Sabrın mükafatı çoktur. İnna Allaha ma'as sabirin. Ayet kerime. Allah sabredenlerle beraberdir. Yetmez mi bu şeref? sabreden kimseye Allah'ın onun yanında bulunması şeref olarak yetmez mi? Yeter. Ama nefis insanın nefsi innen nefse le emmâretum bissû'i illâ mâ rahime Rabbi insanın içindeki nefis insanın düşmanıdır. Nefsi. İnsanın kendisi, egosu, beni, benliği, kendi iç varlığı İnsanın düşmanıdır. O nefis sabırsızdır. Onun istekleri vardır. Onun keyifleri vardır. Onun efendim bam teli vardır. Bam teline basarsan zıp diye zıplar. Bacak bacak üstüne attırıyorlar adamı. Doktor eline plastik lastikten bir çekici alıyor. Tık diye bir vuruyor buraya. Ayağa hop havaya kalkıyor. Neden? Tam sinirin üstüne vurunca hop ayağa kalkıyor. Tamam. Anladım. Sen sinirlisin. Anlıyor yani. Şimdi nefsin siniri vardır. Keyfi vardır. Övünmek, beğenilmek, efendim kendini beğenmek durumu vardır. Efendim alkışlanmak isteği vardır. Nefsin hevayu, hevesatı çoktur. Ona uyarsa bir insan, şeytan nefsi kullanır. İnsanı şey yapmak için nefsini kışkırtır ya olur mu ya senin çocuğun dövmüş sen onu besle sen başkaları dövsün diye mi yani çocuğunu yetiştirdin olur mu ya Küf korkak mısın sen ya gidip şeyde haddini bildiremiyor musun hadi kalk aslanın hadi hadi kalk sırtından sıvazlar kışkırtır arkasından iter ondan sonra da güler Keşke insanın gözünden perdeler kalksa da şeytanın insanı kandırdıktan sonra arkadan nasıl güldüğünü görse insan, Vay be! Mendebur melun gene beni aldattın diye o zaman vazgeçecek ama görmüyor şeytanın kışkırttığını. Nefsinin hevasına uyuyor. Tamam. Şimdi bir insan fitne geldiği zaman sabra tabi olursa onun fitnesi beyaz olur. Yani sonunda nur olur, sevap olur, ker olur, kazanır ama hevai nefsine uyarsa vay be benim çocuğumu dövmüş ha ben onun sülalesini kuruturum ver tabancamı ver bıçağımı şu, o şurada dursun bu burada dursun küfeğimi de hazırla vesaire ben cenge gidiyorum kiminle cenge diyorsun mahalledeki komşununla Değmez, yapmamak lazım Efendim, en iyisi çocukların da kavga etmemesi ama öyle terbiye etmek lazım yani çocukları akıllı insan Akıllı insan kavgaya bulaşmaz. Ama bazen de kavga gelir çatar. Tamam. O zaman da sabredecek. Yani akıllı insan kavgayı çıkartmaz. Kavga iki kişiyle çıktığı için birisi biraz alttan aldı mı kavga çıkmaz. Tamam aslanım. Peki aslanım. Olur efendim. Pekala dedin mi? Olur deyince şey söner. Kavga gürültü. İhtilaf söner. Şimdi karı koca böyle yapmıyor. Kadın hukukunu koruyacağım diye Açıyor ağzını, yumuyor gözünü, konuşuyor. Koca da sabretmiyor, kadın da sabretmiyor, aile geçimsizliği oradan alıyor. Komşular sabretmiyor, açıyor ağzını, yumuyor gözünü, hakkını kendim alacağım diye. İhkakı hak derler, insanın kendi hakkını kendisi alması. O beni dövmüş, ben de onu döverim. İhkakı hak medeni cemiyetlerde olmaz. Medeni cemiyetlerde hakkı almanın yolu yeri adalet mekanizmasıdır. İyi çalışırsa. E çalışmıyor adalet mekanizması maalesef. Çalışmıyorsa sabredersin, Allah'a havale edersin. Allah öyle bir ala halleder ki o işi. Allah nedir? Esma-i efendim çeşitli sıfatlarını biliyoruz Allahu Teala Hazretlerinin. Allahu Teala Hazretleri Azizün Zün izzet sahibidir. İzzet ne demek mutlaka karşısındakini yenen, gücün kuvvetin sahibi demek. Efendim, bir de intikam alıcıdır Allah. İnna minel mücrimine müntakimun. Biz mücrimlerden intikam alıcıyız buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Allah mücrimin cezasını verir. Mazluma der ki Allah Teala Hazretleri Seslenir ama anlayabilse le Le'ensurenneke <gülüyor> ve le'vba'de'hin. Biraz zaman geçmiş bile olsa ben sana yardım edeceğim. Mutlaka yardım edeceğim. Sıkı dur. Manasına yani sabret de. Misal. Hocam ben sizin bu lafları anlayamıyorum. Havada kalıyor. Misal. Firavun Beni İsrail'in çocuklarını öldürmeye başladı. Al sana bir fitne. Öldürüyor. Neden öldürüyor? Rüya görmüş de. Saltanat'a yıkılacak diye korkmuş da Saltanat'ın beni İsrail'den bir çocuk yıkacak diye beni İsrail'in çocuklarını öldürme kalkışmış. Bu nedir? Bir fitnedir. Allah fitnelerden, musibetlerden cümlemizi korusun. Şimdi sonunda ne oldu? Allahu Teala Hazret Hazretleri mazlumlara yardım etti, zalimi kahretti. Zalimi kahretti de boğuldu. Firavun ordusuyla beraber boğuldu. Yani zalim, kendisine yardım edenlerle beraber boğuldu muhterem kardeşlerim. Bu büyük, büyük bir ibrettir. Firavun yıkılacak bir adam mıydı be? Vay be! Allah'ın şu işlerine bak, şu hikmetine bak. Koca orduların sahibi Firavun'u nasıl yere çaldı Allah-u Teala Hazretleri? Nasıl perişan etti? Nasıl da en sonunda yalvaktırıyor? Ne dedi? La ilahe illerlezi amenet bihi benû İsrail. Ve ne minel müslümin. Tam boğulacağı sırada, hatta izah edrekehül garak. Tam boğulacağı sırada, boğulma ona geldiği çattığı zaman dedi ki, La ilahe illerlezi amenet bihi benû İsrail. Şu beni İsrail'in inandığı Allah'tan başka, Tanrı olmadığına ben de inandım şimdi. Ben de Müslümanlardan. Ve ne minel müslümin dedi. Bak, en sonunda tükürtü, tükürlüğünü yalattı Allah. Ee, daha önce ne, ne diyordu? Ene Kümür âlâ diyordu. Kavmin karşısına geçtiği zaman toplantı yerlerine gittik. Karnaktaki tapınaklarını, mapınaklarını gördük. Kaç tane direk dikmiş herif ne kadar geniş sahaya. Saray yapmış, mabetler, şeyler yapmış, efendim, saltanatlı şeyler yapmış. Yürüyorsun, yürüyorsun, yürüyorsun. E, oraları nelerle yapılır, ne zahmetlerle yapılır. 150 metre yüksekliğinde piramit yapmış. Ölüsü için. 150 metre Beyazıt Kulesi'nin iki misli demektir. Şu Beyazıt'taki kulenin bir tanesini daha üstüne koyarsan o kadar yükseklikte taş yığdırmış. O taşların her birisini efendim büyük vinçler kaldıramaz. Onları nasıl kaldırdı, nereden getirdi, nasıl onları üst üste yığdı, kaç kişi öldü orada. Adam yıkılacak adam değil gibi görünüyordu ama Allah yıktı mı? Allah'ın sillesi geldi mi parça parça eder, mahveder, perişan eder pişman eder. Kavimleri de perişan eder, şahısları da. Kimisinin başına yıldırım yağdırır. Kimisine hasta eder, in in inletir. Kimisine efendim, çok ibretli şeyler getirir başına. Allah cümlemizi sevdiği kullardan eylesin, gazap ettiği kullardan etmesin. Azizi intikam olduğu için intikamını şiddetli alır. İbreti i alem olur, intikam aldığı insan. Onun için, Fitne çıktığı zaman sabretmek lazım. Hevai nefse, içten gelen arzulara, kızgınlıklara uyumamak lazım. Sabretmek lazım. Sabrederse, fitnesi beyaz olur, ak olur. Yani imtihanı geçmiş olur, yüzü ak olur, sevabı çok olur. Tamam. Hevai nefsine uyarsa, fitnesi kara olur, berbat olur. Ziste bulaşmış gibi olur, ah olur. Fitnesi kara olur. Yani defteri kara olur yani günahı çok olur yüzü kara olur her şeyi kara olur karalık efendim burada onun fena duruma uğradığının alameti buradan çıkan ders nedir hayatta başımıza hoşumuza gitmeyen olaylar gelebilir ne yapacağız sabredeceğiz fitneyi büyütmeyeceğiz çıkartmayacağız efendim haksız söz söylüyor hakkımı çiğniyor iftira ediyor tamam yumuşak yumuşak söylersen anlatabilirsen anlatırsın konuşacağım derken kavga gürültü çıkacaksa tamam tamam dersin. Ne diyor peygamber efendimiz? Oruçlu olan birisi siz oruçluyken diyor. Hatırlayın Ramazanlardaki bazılardan. Siz oruçluyken birisi gelse size çatsa ne diyeceksiniz? İnni sa'imun, inni sa'imun. Ben oruçluyum. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Ben sana uyumam diyeceksiniz. Ne demiş? Adam hamama gitmiş. Yıkanacak. Eskiden evlerde su yoktu. Kovalarla su gelirdi, testilerle gelirdi. Şimdi büyük nimet evdeki musluktan şaldır şaldır sular akıyor. Sıcak sular, soğuk sular. Fırt, efendim, düğmeyi çeviriyorsun şakır şakır şakır sıcak su. Şampuanlar köpük köpük efendim bilmem ne yıkanıyorsun. Mis gibi kokuları sürünüyorsun. Yani şu bizim erkekler süslenmek için, güzel kokmak için, güzel görünmek için Avrupa'ya 5 trilyon mu? Trilyon ne demek? Aklım benim titriyor, anlayamıyorum yani şeyleri. Efendim, böyle ithal süs malzemelerine para veriyormuşuz. Estağfurullah, tövbe tövbe estağfurullah. Ya oha, erkek de süslenir mi? Süslenirmiş mi? Şampuanmış, after shave'ıymış, efendim kolonyaymış, losyonmuş, bilmem neymiş, bilmem neymiş. Vay bizim erkekler de amma süslenirmiş ha. Yani Fransa'ya, Almanya'ya, Avrupa'ya ne şampuan paraları, ne koku paraları, ne efendim, losyon paraları gidermiş meğerse. Koca koca rakamlar. Yani bütçeyi sarsacak, hani serbest bırakıldı ya, efendim şey, ticaret serbest bırakıldı, Avrupa ile gümrükler, gümrükler kaldırıldı. E, devlet anlaşma yapmış, ne yapalım? Devlet ne anlaşma yaparsa yapsın, sen yabancı malı almayacaksın. Almayacaksın. Mümkünse kullanmayacaksın. Neden? Senin ona sağladığın kazançla o senin dinini yıkıyor. O senin askerini öldürüyor. O senin Müslüman kardeşinle zulüm ediyor. O seni senin Müslüman kardeşini sömürüyor. Gavurdan dost, domuzdan pol olmaz. Hila. Hainliğini yapıyor. Hakkın olan şeyi vermiyor. Anlaşma yapmışsın. Yunanistan veto etti diye vermiyor. Kaç şeyler işte Okuyorsunuz. Sevmez. Ne yapsan? Ağzınla kuş tutsan sevmez seni. Neden? Sen Müslümansın. E ben Hristiyan olsam, dinimden dönsem, onların dinine girsem. Gene sevmez. Gene sevmez, gene sevmez. Neden? Bu seferde Türksün. Onun ırkından değilsin diye. Gene sevmez. Almanlar üstün ırktır. Efendim İtalyanlar bilmem ...Roma İmparatorluğu'nun varisidir... ...İspanyollar bilmem nedir... ...Efendim Amerikalılar... ...Kovboy'dur... ...İngilizler bilmem Lord'dur... ...Adamların burnları böyle... ...görünmüyor bulutların altında... ...kaldı burnu... burnunucu görünmüyor... ...o kadar uzun ki burnu... ...bakıyorsun göremiyorsun... ...bulutların ötesine gidiyor... ...koca burunlu, uzun burunlu adamlar... ...hem yalancılıktan uzamış burnları... ...hem de kibirden uzamış... Beğenmez seni. Ne yapsan beğenmez. Ne yapacaksın? İktisadi bir savaş var. Cihat var. Hiçbir şeyini almayacaksın. Her şeyini mümkünse senin kardeşinden alacaksın. Mümkünse. Mümkün değil hocam. Çaresi çare yok hocam. Çare yoksa mazeret olur. Ama çare varsa iki tane mal var. Efendim şunu alacaksın. Ben çikolata yemiyorum. Bizim bir arkadaş vardı şimdi bakan oldu. Misafir gittiği yere, çikolata göndermezdi, Malatya kayısısı götürürdü. Neden? E Malatya kayısısı benim, benim malım, benim ülkemin malı. Ötekisi, Brezilya'dan kakao, nup kakakakku, kakao, o kakao, kakao, kakao gelecek, öyle değil mi? Yanlış değil. Kakao mı? kakao, kakao. Tamam. Kakao gelecek ondan sonra sen de onu katacaksın bilmem. Koymam. Yemenden gelen kahveyi koyarım. Onun da rengi kara, onun da rengi kara. Ne olacak? Kahveli tatlı yaparım efendim kakaolu şeyle yapmam. İnat değil mi? Hoşuma gidiyor. İnsan dünyada iki sepetle yaşarmış. İki sebepten bir inat için, bir murat için. Şimdi burada inadım tuttu benim işte. Yemeyeceğim. Giymeyeceğim. Almayacağım. Hiçbir şeyini almayacağım. Ama adamlar kurnaş tabi, istersen gel de bilgisayarını alma, istersen finanse cihazını alma, istersen tıbbi aletlerini alma. Şimdi ben bir şeye, şehre gittim, oradaki kardeş diyor ki, benim gözümde bir değişmeler oluyor dedim, tamam diyor muayenehaneme gel, seni bir muayene edeyim diyor. Çünkü diyor, yeni birkaç cihaz aldım diyor, bak mecbur kalıyor, almayınca geri kalıyorum diye alıyor. E ne yapacağız? İlim öğreneceğiz. Çocuklarımızı okula, mektebe gönderiyoruz, ilim öğrensin diye. Büyüklere ilim yok. Öyle şey olur mu? İlim öğreneceğiz. Mesleğimizde her şeyi yapacağız. Her şeyi yapacak duruma geleceğiz. Mümkünse. Yerlisini yapmaya çalışacağız. Adama muhtaç olmayacağız. Efendim, hem yerlisi var, hem Avrupalısı var. Mümkünse yerlisini, kardeşimizinkini kullanacağız. Efendim işte kanunlar müsait de bilmem bir de ucuz yapıyorlar. Çaresini buluyorlar nasıl oluyorsa. Efendim filanca hipermarkete ilersen filanca süpermarkete girersen efendim para o kadar ucuz. Hadi gidiyor oradan alıyor. Şimdi bizimkiler de onun çaresini bulamamışlar. Sendeki mal pahalı ondaki mal ucuz filan derken bu sömürü devam ediyor. Kadınlar, erkekler süsleneceğiz diye bir sürü paralar Avrupa'ya şey yapıyor. Bu sefer efendim, devlet, yönetim, hükümet parayı nereden bulacağız diye feleğini şaşırıyor. Bunalıma giriyor. Ya para lazım millete. Sosyal sigortaların yamalarını, efendim, gediklerini kapatacağız. Millete e, hakkını vereceğiz diye para bulamıyor. Neden? E, bizim beyler süslenmek için şu kadar parayı harcamış. Hanımlar süslenmek için bu kadar harcamış. Efendim arabalar vesaireler derken kanımız canımız dışarıya akıyor. Bu çok mühim bir şey. Yani bu inadı hepiniz benimseyin. Mümkün oldukça yabancı mal kullanmayın. O kokular, bilmem neler efendim macunlar kremler losyonlar adını bildiğim bilmediğim yumuşatılar sertleştiriciler, parlatıcılar bilmem neler boyalar yüzüm yok. Şu kadarcık bir oje şey ruj dudak boyası kim bilir ne kadar para paraya. Şu kadarcık bir şişe tırnakları boyayacak bilmem ne kadar para. Kına al, kına yak. O da kırmızı yapıyor. Bunun altına su girmediği için abdestin olmaz oje sürdüğün zaman. Kına yaparsan bir şey olmaz. Eskiler ak elleri boğum boğum kanalıymış gelinlerin eskiden kına yakarlarmış onu şey yap her şeyin dedelerimizin kullandığı şekli daha sıhhatli daha güzel onu da bilin tarihi incelerseniz malları mukayese ederseniz göreceksiniz ki dedelerimiz daha sıhhate uygun olanla doktorların tavsiye ettiğini bulmuşlar yani evet birinci adet şerif bu. Fitne gelebilir. Çeşitli fitneler gelir. Malına, canına, insanın dinine, itikadına. En tehlikeli fitne, itikatta olan fitnedir. Adam gelir, biraz söyler, kafanı karıştırır, kalbini karartır, mahveder. İtikattaki fitne en zorludur. Allah etmesin. Mala gelir, o da zordur ama nispeten kolaydır. Cana gelir, o daha zordur. Çünkü canı insanın bir tanecik canı var. Mal gider gelir ama canı zarar gördü mü daha fena. En hafifi mala gelen, daha şiddetlisi cana gelen, en şiddetlisi de imana gelen, imana gelen fitne. İnsan ölsün ama mümin olarak ölürse cennete gider ama kafir ölürse, fitnede yanlış tarafta yer almış olarak ölürse, Allah'ın sevmediği kul olarak ölürse, dün bir e, zat akşam bizi ziyarete geldi sordu hadis-i şerif kitaplarını karıştırdık baktık Deni İsrail 71 fırkaya ayrılmış Yahudiler onlardan bir tanesi cennete gidecek 70 tanesi cehenneme gidecek Hristiyanlar 72 fırkaya ayrılmış onlardan bir tanesi cennete gidecek 71 tanesi cehenneme gidecek büyük ekseriyet benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak, bir tanesi cennete gidecek, yetmiş tanesi cehenneme gidecek diyor Peygamber Efendimiz. Dört sahih hadis kitabı, sahih demiş, hasen demiş, yani hadis-i şerif, sıhhatli Peygamber Efendimiz'in söylediği kesin şey çıkacak, fırkalar çıkacak, fırkı ı dâle, sapık fırkalar çıkacak. Kur'an hakkında sapık fikirleri olan, sünnet-i seniyye hakkında sapık fikirleri olan, iman konusunda sapık fikirleri olan, tasavvuf konusunda sapık fikirleri olan insanlar çıkacak. Fırka fırka, fırakı ı çıkacak. Tarihin içinde. Kah orada, kah burada. Mesela taraftarlarına afyon yedirip de onları oraya buraya saldırtan efendim bir taife çıktı. Selçuklular zamanında Selçuklu hükümdarlarını filan öldürdüler adamlar. Çok büyük fitneler çıkarttılar. Selçuklu İmparatorluğu'nun, devleti Aliyesi'nin içinde çok fitneler çıkarttılar. Adam afyonu yediği için her şeyi tam ölçemiyor, saldırttılar onlara. Alamut Kadesi'nin merkez edindiler, mahvettiler. Devletin içinde vezirleri öldürdüler, efendim, hükümdarları öldürdüler, büyük karışıklıklar çıkardılar. Al sana işte bir şey fitne. E, bizim memleketimizi de şimdi şöyle bir inceleyecek olursak, Efendim, bugün Müslüman annenin babanın evlatlarını şöyle din ve iman bakımından, Kur'an bakımından karşımıza çekip de bir kafasını anlasak, kalbinden geçenleri, kafasından geçenleri, kaç tanesi mümin bunların? Kimisi Kur'an'a inanmıyor, kimisi ayeti inkar ediyor, kimisi hadisi inkar ediyor. Kimisi efendim tasavvufu inkar ediyor. Kimisi efendim dini hakikatleri beğenmiyor. Efendim kimisi batıya dönmüş, kimisi efendim çocuklardan gençlerden afyona, içkiye müptela olmuş. Kimisi efendim zinaya müptela olmuş. Müslümanım diyen kızlar, erkekler kılıfına uyduruyorlar, çaresini buluyorlar. İmam nikahı diyorlar, e, Ötekilerden farkı kalmıyor birbirlerini, yani şeytan bir çeşitle aldatıyor. Çok dikkat etmek lazım. Nikahı yapıyor. Tamam diyor, biz nikahlandık, karı koca diyor, hadi. Ondan sonra da bozuşuyorlar. Ayrılacaklar. Adam diyor ki, ben de seni sevmiyorum, ben de senden ayrılmak istiyorum ama inadımdan senin nikahını sana vermeyeceğim diyor. Kız kalıyor ortada. E, karı koca da olmuşlar. Adam boşamıyor da. Resmen nikahları da yok. Al sana bir fitne. Kızıyor kafası gidiyor bir başkasıyla evleniyor. Başka bir talibi çıkıyor evleniyor. Hadi. Hadi bakalım ayıkla pirincin taşını, başkasının karısı oldu başkasına karı. Hadi. Hocam diyorlar sen imam nikahına karşı mısın? Böyle ters kullanımlara karşı. İmam nikahı bereketli, güzel, mübarek bir şey ama böyle uydurma kullanımlara karşı. Konya'da bir arkadaşın evine iki genç gelmiş, kendi aralarında nikah yapmışlar, karı koca demişler ama daha bir şeyleri yok, yani resmi bir şeyleri yok. Falan. Yani neler duyuyoruz, neler oluyor, efendim Allah saklasın, ondan sonra insanlar ne sıkıntılara düşüyor. Allah fırakı dalleden, sapık fırkalardan etmesin peki hangisi cennete gidecek bu 73 fırkadan hangisi cennete gidecek? Benim ve ashabımın yürüdüğü yolda yürüyenler cennete gidecek diyor Peygamber Efendimiz Heh, anladınız mı şimdi bizim neden ders olarak hadis kitabı okuduğumuzu? Neden biz size hadis kitabı okuyoruz? Çünkü Peygamber Efendimizin yolu cennete götürecek yol çünkü biz sizi sünnet-i seniyeye tabi kılacak şekilde yetiştirmek istiyoruz. Birisi bir resim çektirmiş. Bu seyahatte öğrendim. Bir başkası da o resmi almış. Böyle yandan bakıyormuş. Arkasına bakıyormuş. Ne yapıyorsun demiş. Yani ben bunun arkasındaki maneviyatı ne durumda işin manevi cephesi anlamak için bakıyorum demiş. Aptal adam onu resmin arkasına bakarak anlaşılmaz ki manevi tarafı ama işte böyle yani çeşit çeşit kafada tipte acayip acayip şeyler çıkıyor diye. Eğrisini doğrusundan ayırt edecek ölçü ne? Kur'an-ı Kerim 1, Peygamber Efendimiz'in Sünneti Seniyesi iki. 2. Bunlara sarılırsan Peygamber Efendimiz her şeyi öğretmiş bize. Onları okursan kurtulursun, okumazsan Deciyal'ın fitnesine takılırsın, ahir zamanın fitnesine takılırsın, hayatın fitnelerine takılırsın, hem de, efendim, kayıp edersin. Yani, fitneden selametle de çıkmasını beceremezsin. Çünkü, ayet bilmiyorsun, hadis bilmiyorsun. Ayet, hadis bilmiyorsun, adam da cafcaflı, fiyakalı, kravatlı, efendim, edalı, havalı, havalı Apollo, efendim, Yüksek perdeden konuşmalı, atmalı, tutmalı. Efendim, keramet iddialı. İstersen ben gökten yağmur yağdırırım, istersem şöyle yaparım, istersem böyle yaparım vesaire filan. Tabi efendim, millette kanıyor. Allah her türlü fitneden bizi korusun. Bizi Efendimizin yolundan ayırmasın. Biz Efendimiz'i seviyoruz. Peygamber Efendimiz'in sünnetini seviyoruz. Hadisi şeriflerini seviyoruz. Allah bizi onun yolundan ayırmasın. Ahirette de yanından ayırmasın. İnnel kadiye İnnel kadiyel adle le yüca'u bihi yevmel kıyameti fe yel kamin şiddetil hisabi ma yetemenna en la kadar beyne sneyni fi temretin kattu bu Hazreti Ayşe anamız radıyallahu teala anha tarafından rivayet edilmiş mübarek annemiz alim anneydi peygamber efendimizin zevcesi Ay Ayşe'yi sıddıka radıyallahu teala anha rivayet etmiş adaletle hükmeden kadı kıyamet gününde mahşer yerine getirilir adaletli kadı bu hain değil rüşvetçi değil zalim değil adaletli kadı Mahkeme-i Kübra'ya ahirette mahşer yerinde getirilir. Efendim, öyle bir şiddetli hesaba çekilir ki, o hesabın şiddetinden iki kişi arasında bir hurma meselesinde bile hüküm vermeseydim keşke diye temenni eder. Dünyadayken keşke, büyük meseleler değil, bir hurmacık için bile keşke ikisinin arasında kadı olmasaydım, hakem olmasaydım, hükmetmeseydim keşke diye öyle temenni edecek şekilde efendim şeyle karşılaşır. Şiddetli sorgu, sual ve hesapla karşılaşır kıyamet günde. Aziz ve muhterem kardeşlerim, adalet yani her şeye hakkını vermek. Haklıya hakkını vermek, haksız dur demek. Bu, egemenliğin, mülkün temelidir. El adlü esasül mülk. Esas temel demek. Mülk de egemenlik demek. Adalet, egemenlik yapmanın, hükümranlık yapmanın, hüküm sürmenin, hükümet etmenin, devlet yönetmenin temelidir. Toplumun temelidir. Toplum yaşamının, içtimai yaşamın temelidir. Adalet çok önemlidir. İyi ya hocam, yani tamam... Adalet önemliymiş. Hakimler, avukatlar, savcılar düşünsün, bir de devlet adamları düşünsün. Hayır, senin de üzerinde adalet vazifesi var. Sen de karına karşı adil olacaksın, çoluk çocuğuna karşı adil olacaksın, kızın, erkeğin arasında, efendim, evlatlarının arasında adil olacaksın. Başkalarıyla konuştuğu zaman, sana bir şey sorulduğu zaman... İki kişi sana derdini açlıyor, seni hakem tayin ettiği zaman senin de adaletli olman lazım. Taraf tutmaman lazım, hakkı söylemen lazım, hakkı işlemen lazım, hakkı desteklemen lazım. Adalet herkesin boynunun borcudur. İnna <gülüyor> Allahu ye'muru bil adli. Allahu Teala Hazretleri hepinize adaleti emrediyor. Ye'muru bil adli. Daha devam ediyor tabii Cuma hutbelerinde hocalar mealini alini veriyorlar bu şeyin ama bizim bir kusurumuz var yani insanlar olarak cemaatler olarak Müslümanlar olarak kusurumuz var biz lafı duyup dinlediğimiz zaman heyecanlanıp onun gereğini yapmıyoruz ha Allah bana adaleti emrediyormuş öyle mi hocam evet öyle iyi bundan sonra ben karıma karşı adil olayım. Bundan sonra ben çocuklarımın arasında adaletle muamele edeyim. Bundan sonra ben efendim içtimai hayatımda, ticari hayatımda adalete riayet edeyim. Haksızlık yapmayayım, haksız tarafı tutmayayım, siyasette haksız tarafı tutmayayım. Her yerde var. Yani hangi iş varsa onu terazili ölçülü yapmak adalettir. Ölçüsüz yapmak adaletsizliktir yani zulümdür. Adaletin karşıtı zıttı nedir? Zulümdür. Ezül mü zulumatun yemen kıyamet. Zulüm kıyamet gününde insanın başına bela olur, zulümat olacak. Adalet de insanın iki cihanda yüzünün gülmesine sebep olacak. Çok zordur. Çok mühimdir efendim adaleti icra etmek. Hepimizin adaletli olması lazım. Ben hakim değilim, ben savcı değilim, ben avukat değilim, ben mahkemede vazifeli değilim. Olsun, senin de hayatında adaletle ilgili meseleler konuşuluyor. Adaletli konuşacaksın, adaletli söz söyleyeceksin, hakkı kabul edeceksin. Hak söylendiği zaman reddetmeyeceksin, inat etmeyeceksin, karşı gelmeyeceksin, kibir göstermeyeceksin. Bu adam haklı ama evet demeyeyim şuna demeyeceksin. Kimisi karşı tarafın haklı olduğunu anlıyor, inat ediyor uçsa da keçi uçmasa da keçi diye kayalığın ucunda bir karaltı görmüş ikisi birisi demiş bu keçi bak demiş keçi kayalığın taa ucuna kadar gelmiş Öteki de bakmış o değil keçi değil kartal demiş yok canım kartal değil keçi demiş berikisi gene inat etmiş o da hayır kartal demiş keçiydi kartaldı derken oradaki karaltı boşluğa uçmuş kanatlarını açmış kim haklı kartal diyen haklı Demiş ki bak gördün mü işte, benim dediğim çıktı işte kartal demiş, bak keçi uçar mı demiş, kanatları var uçtu havada, uçsa da keçi uçmasa da keçi. Bu ne? İnat, hakkı kabul etmemek. Bu ne? Adaletsizlik. Ha, insanlar bazen böyle işi inadından tutturduğu için kabul etmiyor. İnadından, bu çok fena. Hak söylendiği zaman hak sözü kabul etmemek çok kötü bir huydur. Nasıl olacağız? Haklısın diyeceğim çocuk bazen gelir hakkı söyler bazen öğrenci kalkar hocaya haksızlığını söyler bizim fakültede profesör gelmiş sınıfa ben demiş sizin babanız sayılırım dur bakalım nereye gidecek bilah? ben sizin babanız sayılırım e, bunlar da sizin kardeşiniz sayılır e, sonra hadi kızlar başınızı açın Birisi kalkmış arkadan demiş ki hocam yani bu benzetme doğru değil. Sen hoca mısın? Bize bir şeyler öğretiyorsun ama yani bu senin söylediğin Allah'ın emrine aykırı. Allah örtünmeyi emretmiş kadınlara. İnan sen Allah'ın emrine karşı geliyorsun. Bak profesöre talebesi doğruyu söylüyor şimdi. İmam hatib okulunda efendim yani öğretmen gelmiş hadi bakayım çocuklar cici cici açın bakayım şu başlarınızı arkadan bir kız kalkmış demiş ki ben başımı açman demiş ne zaman oluyor bunlar 25 sene 20 sene önce Ankara'da oluyor ama benim duyduğum şeyler yani ha, bazen küçük bir çocuk söyler aa amca niye onu öyle yapıyorsun ya Allah Allah çocuk da öyle söylüyor tamam sen haklısın diyecek bazen hanımı söyler insana efendi niye böyle yapıyorsun ya yapma Saçsız karışma, eksik etekli. Saçı uzun, aklı kısa. Saçı uzun, aklı kısa değil bak şimdi. doğruyu söylüyor şimdi. Bir arkadaş anlattı. Müsteşarlık yapmış bir arkadaş. Kendi memleketinden belki de akrabası arasından bir olayı anlattı. Bir grup arkadaş toplanıyorlarmış. Akşamları kafa çekiyorlarmış evlerde. Mesela diyelim ki 8-10 kişilik bir grup. Her gün birisinin, her hafta bir gün birisinin evine gidiyorlarmış. Orada kafa çekiyorlarmış. Meyhanede değil de. Ev usulü kafa çekme. Efendim. Mezeleri filan karılarına hazırlattırıyorlarmış hanımlara. Mezelerle, şeylerle içki içiyorlarmış evde. Ama acayip bir tarafları varmış. Eve akşamleyin geliyorlarmış. Yatsı vakti olunca abdest alıp namaz da kılıyorlarmış. Namaz kıldıktan sonra içki içiyorlarmış. Fe yani inanmayacağım hadi canım öyle şey olur mu diyeceğim ama söyleyen şahıs doğru söylüyor belki akrabası belki kardeşi yapan yani şimdi birisi abdest alırken bir tanesi de bir camide imammış şu dünyada neler olduğunu anlayın bu ek gruptan ekipten grup da ekip de yabancı bu zümreden bu topluluktan Ondan onları sildim Yabancı kelime de kullanmıyorum ben. Kullanmamaya çalışıyorum. Bir tersi de imanlık yapıyormuş bir yerde. Şimdi abdest alırken ağzını tutan evin şeyi efendim "Hey hoca hey" demiş. Hem hocasın demiş. Hem abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun. Hem de ondan sonra sofraya oturup içki içiyorsun. Ne olacak senin bu halin diye bir söylemiş. Tak demiş yani canına söylemiş bunu bir dokunmuş o gün tövbe etmişler bir daha artık içmemişler filan yani her şey oluyor böyle şeyler olabiliyor efendim Allah e, bizi her türlü yanlış düşünceden hareketten korusun kurtarsın efendim her şeyi Hakkaniyetli söylemeye muvafakat etsin, hakkaniyetli işlemeye muvafakat etsin. Hak sözü ister kızlığı insan söylesin, ister küçük söylesin, ister kadın söylesin, ister erkek söylesin kabul edecek bir edep, terbiye, anlayış, efendim medeni seviye, olgunluk nasibesin Allah. Hak söz kimden gelirse gelsin, isterse düşmanından gelsin, isterse kızlığın asbundan gelsin kabul edeceksin. Üçüncü hadis-i şerife geçiyoruz. ''İnnel kadiye leyyezillü fi mezvekatin ebade adenin fi cehennem'' Bu da gene kadıyla ile ilgili. Kadı, bir aya kayacak yerde, ayağı öyle bir kayar ki, cehennem içinde, Peygamber Efendimiz'in bu sözünü söylediği yerden Aden'e kadar Aden'de Arabistan'ın, Yarımada'nın bilmem öteki ucu yani. Oraya kadar o kadar mesafe, cız kayar gider. Yani kadı ayak kayacak yerde. Ayağı bir kayda kayar, öyle bir kayar ki kadının hakimin hükmeden kişinin kadı deyince kadın kelimesiyle de karışıyor. Hatun kelimesiyle kadı ayağı böyle bir kayar ki cehennemde Aden kadar uzak böyle bir yere hız aşağı kayar gider. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sözleri niye söylüyor? Kadılar hükmederken dikkat etsinler. Toplumda adaletsizlik olmasın. İnsanın bir ümidi mahkeme. Kişiyle ihtilafa düştü mü çare ne? Mahkemeye gidiyor. O da adalet yapmazsa, o da rüşvete göre şey yaparsa, yıkılır toplum, mah olur. Haksız, mazlum ezilir, zalim gelişir, mah olur. Bu, bunun mutlaka olmaması lazım. Ee, onun için hatırlatıyor Peygamber Efendimiz, yani adaletli kadı bile çok sıkıntı çekecek. Adalet sizin artık cehenneme ayağı nasıl kayar, nasıl derinlere düşer, oradan efendim, anlamak lazım. Acaba hukuk fakültesinden mezun olan arkadaşlarımız hakimlik yapmasa mı ki? Hocam, bu hadisi şeriflerden bir soru aklımıza geldi. Acaba hukuk fakültesine gitmese mi? Hakimlik mesleğine girmese mi? Savcı avukat olmasa mı? Acaba? Hayır. Olsun. Ben bunu, bu soru bana soruldu. Ben de rahmetli Abdülkavi Efendi'ye sordum. Abdülkavi Efendi, biz şöyle vaaz ederdik. O da nihrabın orada otururdu. Bizim hatmi hacegânımız da aş şerifi okurdu. Hafızdı. Hakimdi. Aynı zamanda hafızdı. Çok mahkemeler, dosyalar geçmiş elinden. Bana hukuklu öğrenciler soru sordular. Ben dedim ki bu mesleğin inceliklerini bilen bir kimseye ben sizi göndereyim. Abdülköy Kavi amcanıza gidin, efendim sorun dedim. O da demiş ki hararetle tavsiye ederim, hakim olun. Adalet mekanizmasında, adalet teşkilatında, mekanizma da gavurcu, efendim adalet teşkilatında yerinizi alın, adalet teşkilatı sizin gibi efendim dürüst, Allah'tan korkan insanlarla dolsun, mahkemelerde adalet olsun. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki adalet edin, kendi aleyhinize, ana babanızın, akrabanızın aleyhine bile olsa adalet edin. Yani hakim kendisinin davası olsa, kendisi haksızsa, kendisini haksız çıkartabilecek kadar adil olması lazım. Ben haksızım, kendimi mahkum ettim. Şu kadara demesi lazım yani haksızsa. Adalet bu kadar ciddi bir şey. Olsunlar demiş. Çünkü Müslümanlar bir yerden çekilirse sorumluluk var diye o zaman o sorumluluk duygusuna sahip olmayan insanlar orayı doldurur, canına okurlar. Teşkilatın canına okurlar, adaletin canını çıkartırlar, adaletin ocağına incir dikerler, adaleti mahvederler, adaletin ağısı kalmaz. Ne yapması lazım? Allah'a sığınması lazım. Ya Rabbi ben bu meslekten korkuyorum, bunun zor olduğunu biliyorum ama bu saatte de Müslümanların hizmet etmesi lazım diye bu mesleğe giriyorum. Sen bana yardım eyle. Sen benim basiretimi aç. Hakkı hak olarak görüp öyle hükmetmeyi bana nasip eyle. Batılı batılı olarak görüp ondan korunmayı nasip et. Ya Rabbi bana yardım eyle. Ben bu mesleğe girmezdim. Bir kenara çekilirdim. Tesbihimle, namazımla meşgul olurdum. Ama hizmettir diye istişare sonunda bunu uygun gördüler. Ondan yapıyorum. Aman Ya Rabbi beni bundan dolayı azaba uğratma diye dua etmesi lazım insanın ve girmesi lazım. Çünkü bu gibi şeylerin yani toplumda hiçbir vazifenin ihmal edilmemesi lazım. Her vazifeye birisinin efendim girmesi lazım ki orada Allah'ın rızasına uygun hareket edilmiş olsun. Onu sağlamış olsun. İnnel kabre evvelü menazilil ahire fi inne minhu ama bâdahu eyseru minhu ve inlam yinciu minhu ama bâdahu eşedd minhu. Osman radıyallahu anh'ten, Tirmizi, İbn Majî ve Sayyir kaynaklar, Ahmed ibn Hanbel ve diğerleri rivayet etmişler bu hadisi şerifi. Kabir var ya, insan ölüyor, kabir'e gömülüyor. Kabir Ahiret konaklarının ilkidir. İnsan öldü mü? Dünyadan göçüyor, ahirete göçmüş oluyor. Ne yaptı falanca adam? Sizlere ömür ahirete göçtü. İltihali, darı, baka eyledi. Ne demek? Ahiret evine göç etti demek o. Türkçesi o. Göçtü. Ha, bu göç demek ki bir yolculuk var. Bunun ilk konağı neresi? Yolcu bir yerlerde konaklar. Biz İki gün önce şeyden geldik. Maraş taraflarından geldik. Bin küsür efendim kilometre kad dedi. Böyle geldik buraya. E, tabii arada durduk, dinlendik, abdest aldık, namaz kıldık efendim vesaire. Uzun yol olunca konak gerekiyor. Ha, kabir ahiret menzillerinden konaklarından ilkidir. İlk önce ölü orada konaklıyor, oraya gömülüyor, kabirde bir müddet bekliyor el-kabru evvelu menazilil ahire kabil, kabir ahiret konaklarının ilkidir fe inneca minhu kabirden insan kurtulursa selametle geçerse bu menzili bu konağı selametle atlatırsa öbür tarafı fe ma ba'dehu ey minhu bundan sonrası ondan daha kolay olur, bundan sonraki meseleler daha kolay geçer ve illemiyenhu kabirden paçayı kurtaramazsa selametle geçemezse fema ba'dahu eşeddu minhu, ondan daha sonrası daha beter olur. Her konakta daha beter duruma düşer. Az ve muhterem kardeşlerim şimdi kabirde ne olduğunu Peygamber Efendimizin sahih hadislerinde bildirmesiyle düşünelim. Ne olduğunu düşünelim. İnsanoğlu kabre konulduğu zaman daha kabre konulur konulmaz sorgu melekleri başına gelirler. Gömülür gömülmez. Neden imam orada duruyor? Yukarıdan sesleniyor. Ey filancanın oğlu filanca dünyada sen mümindin, müslümandın, hatırla la ilahe illallah derdin, Allah'tan başka ilah olmadığını kabul ederdin Muhammed onun elçisidir derdin diye yukarıdan halkın veriyor değil mi imam? mezarın başında herkes gidiyor imam böyle kal e, yalnız kalıyor ey filancanın oğlu filanca diye sesleniyor cenazeye neden? kabre girer girmez melekler gelirler ölüye sorgu sual açarlar kabirde sorgu sual haktır ve gerçektir ve doğrudur ve olacak neden? peygamber efendimiz bildiriyor kabirde sorgu sual haktır İmam buhari'nin hadis kitabında da vardır Neler sorulacak? Senin dinin ne? Senin kitabın ne? Kıblen neresi? Allah e, Kime tapındın sen? Hangi dine mensupsun diye bunlar sorulacak. Eğer soru sorulan kimse nevta Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı şan, Kıblem Kabe-i Müşerrefe, ben Elhamdülillah Müslümanım diye soruları doğru cevaplandırırsa melekler onu tebrik edecekler Eh bu konağın, istirahatgahın sana mübarek olsun diyecekler. Kabir genişleyecek. İlk önce sıkacak kabir. Fena halde sıkacak. Mevtayı, gömülen ölüyü kabir ilk önce çok fena sıkacak. Çok daraltacak. Başını vuracak kabirin tahtalarına, taşlarına böyle kalkarken. ilk önce fena sıkılacak. Bu soruları cevaplandırdığı zaman kabir genişleyecek. Ne olacak hocam? kabir cennet bahçelerinden bir bahçe haline dönecek. Nereden çıkarttın bunu? El-kabru ravdatun min Riyadil cennet. Kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ev-hufretun min huferun niran yahut da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kime cennet bahçesi? Müminlere. Kime cehennem çukuru? Mücrimlere. Mücrimlere cehennem çukuru. Mümin kabirde rahat edecek. Mücrim kabirde bile kabir azabı görecek. Kabir azabı hak mıdır? Haktır ve gerçektir. Kabir azabı sadece kafirlere midir? Müminlere var mı kabir azabı? Sadece kafirlere değildir. Müminlerin mücrimleri, kusurlular da kabirde azap görecek. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki bir adam kabre konulur konulmaz oranın azap melekleri bunun kafasına bir ateşten topuz patlatacaklar Güm diye parça parça olacak kabrin içi duman dolacak ateş dolacak o telaşla feryat edecek diyecek ki Yahu yanlışlık oluyor galiba ben müslümanım müminim ben diyecek yani bu azap niye oluyor bana yanlış bir muamele mi yapıyorsunuz filan hayır diyecekler sen dünyadayken bir yoldan gidiyordun, orada zalimler bir mazluma zulmediyorlardı, sen o mazlumun yardımına koşmadın, onun için bu azabı, kabir azabını bundan görüyorsun. Bundan vurduk sana diyecekler. Demek ki Müslümanın, Müslümanın yardımına koşması lazım. Mazlumun eline terk etmemesi lazım. Yardımcı olması lazım. Peygamber Efendimiz ashabıyla gezerken, İki kabrin yanından geçiyordu. Dedi ki bu iki kabirdekiler azap görüyorlar dedi. Çünkü evliya Allah'ın ilk meziyetlerinden birisi Allah'ın sevgili kullarının kabirde olanların durumunu anlamaktır. Onu görürler. Tabi peygamber Efendimiz evliyaların serveri. Bu kabirdeki iki kişi azap görüyor dedi. Hem de mühim bir şeyden dolayı değil sizin mühim saymadığınız sebepten dolayı ikisi azap görüyor. Birisi laf götürürdü. Falancanın lafını filancaya, filancanın lafını filancaya götürürdü. Kovuculuk yapardı. Nemmamlık yapardı. Dedikoduculuk yapardı. Ondan azap görüyor. Birisi de şişini yaparken, küçük afresini yaparken sakınmazdı. Ondan azap görüyor. Dedi. Demek ki müminler de kusurluysa, mücrimse, cürümlüyse, suçluysa o da azap görecek kabirde. Kabirdeki sorgusu sualini iyi geçen Kabirdeki meseleleri atlatan, sıkıntıları aşan kimsenin, ahiretteki, ondan sonraki menzilleri, konaklarında rahatı daha iyi olacak. Kabirde durumu perişan olan, ahiretin öteki menzillerinde de durumu daha fena olacak. Gittikçe efendim belaya doğru yaklaşacak, sonunda cehenneme atılacak. Müslüman cehenneme girecek mi? Müslümanlardan mücrim olanlar cehenneme girecek. Zaten kabir cehennem bahçe, bahçe çukuru gibi olacak. Bir de ahirette de hesaptan sonra hatası kadar cezasını çekmek için şey yapacak. Cehenneme atılacak. Allah cümlemizi cehenneme atılıp azapta efendim perişan edilenlerden, efendim yananlardan, azap görenlerden etmesin, korusun. Öyle olmaktan kurtarsın. Bizim sevdiği kullarından eylesin azaba giriftar olmadan belaya çatmadan bir gayri hesap cennete girenlerden eylesin. Tabi bunun için çalışmak lazım. Bak küçük abdestini bile yani ben biraz böyle herkesin hatırında kalsın diye bazı kelimeleri söylememek lazım. Edebi kelam diye bir şey var. Söylememek lazım ama bazen söylüyorum böyle şey olsun diye hatırda kalsın diye açıkça anlaşılsın diye küçük abdestini yaparken Dikkat etmiyor diye bile bir de azap görebiliyor. Birisinin lafını ötekisine götürdü, söyledi, Ahmet sana şöyle dedi, Mehmet sana böyle dedi, falan. vay öyle mi ben de onlara gösteririm, para bozdu diye azap görüyor. Veya bir Müslüman kardeşine yardım etmedi diye azap görebiliyor. Görüyor musunuz? Yani ne kadar zor işler. O halde bunları yapmayacağız. Müslümanın yardımına koşacağız, dilimizi tutacağız, gıybet dedikodu yapmayacağız, Laf taşımayacağız, temizliğe dikkat edeceğiz, küçük abdestimizi, büyük abdestimizi temizliğe riayet ederek yapacağız. Evet insanların bu bir başına gelen bir olay. Yemek yiyen her insanın zaman zaman defi hacet ihtiyacı oluyor. Yüz numaralar pırıl pırıl olacak, tertemiz olacak. Şimdi biz yolculuğu çok yapıyoruz. E diyorlar ki arabamızdaki şahıslar, Aman camilerin yüz numaralarına gitmeyelim. Neden? Çok pis oluyor. Utanıyorum. Utanıyorum. Camilerin yüz numaraları pırıl pırıl olmalı. Bizim yalıda cami yaptık, pırıl pırıl. Ben bu zihniyette olduğum için payanslı, efendim, çinili, pırıl pırıl şey yaptık. Kullanmasını doğru kullanmıyor. kullanan. Yani yapılışı güzel, kullanışı yanlış. Kullanım çok önemli. Sonra bazıları dar. Bir yüz numara yapmış, göbekli bir adam içine sığamaz. Kapıyı kapatamaz. Kapıyı kapatırken göbeğini çekmesi lazım. Şöyle döndürmesi lazım. Ve adam yeryüzünde mekan mı kalmadı ya? Bu kadar dar yapıyorsun. Biraz geniş yap şunu. Şu kapıyı şöyle açılırken, kapanırken, üstüme sürülmeyecek gibi yap. Çünkü temiz bir pismi bilmiyorum ki yüz numara kapısı. Yani niye bu kadar dar yapıyorsun? kimisi taşını götürüyor duvarı yanaştırıyor ya biraz ortaya çekseydin olmaz mıydı be adam bu ne böyle e, vesaire yani yüz numarayı güzel yapmak bir eğitim meselesi ve bir aferin alacak iş yani güzel yapana aferin kötü yapana da yazıklar olsun yani çünkü temiz olması lazım üstüne sıçramaması lazım Su, pis sular var orada. yani namaz kılmaya mani durumlar var Temizliğini rahat yapabilmesi lazım. Suyu olması lazım. Şurada dere, burada caminin yüz numarası camide su yok. Fesubharallah. Ya yani yukarıya bir defa koyamadın mı be adam? Bir motor takamadın mı? Yani şaldır şaldır su aksın, şurası tıkanmasın. Her şeyi içine atıyorlar, doluyor, tıkanıyor vesaire. Şeylerde de öyle. Suudi Arabistan'a vs. falan gittiğiniz zaman. Nasıl olacak? Yapılışı temiz olacak mı? kullanıma uygun olacak, geniş olacak biraz, yüz numara ferah olacak biraz, yani şöyle bir, bir yerine sürünmeden, duvara muvara eli, eteğe değmeden oturup kalkabileceği şekilde olacak, efendim, kullanımı da temiz olacak, kullanımdan sonra da, efendim, pis sulardan, kullanılmış sulardan, korunma da güzel olacak, kurulanma da güzel olacak, bu da önemli, bunları öğretmek lazım. Sonra, küçük absesini yaptığı zaman bir kısmı idrar yolunu Her şeyimiz pırıl pırıl olacak. Benim ninelerimden ben duyduğum namazda ayalar kullanırlarmış. Namaz çorapları varmış köyde. Yani o kadar titizleri de var bu işi. O kadar güzel yapanlar da var yani elhamdülillah. Efendim, Tabi İslam zorluk dini değildir. Kolaylık dinidir. Adam işçidir, yolcudur. Her zaman bu rahatlığı, imkanları yanında olmayabilir, su da olmayabilir. Ama mümkün olan her çareyi kullanarak tertemiz olmak lazım. Temiz olmaya çalışmak lazım. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Evet, bugünlük bu kadar. Allahu Teala Hazretleri hepimizi her yönden tertemiz eylesin. Bu bir önemli irfan meselesi. Kültür demiyorum, kültür yerine irfan diyorum. Medeniyet meselesi, medenilik meselesi bir ailenin medeniliği yüz numarasından anlaşılır. Yüz numarayı kullanışından anlaşılır diyorum ben işi oraya bağlıyorum. Evet, Fatiha-i Şerife Mahal <Gülüyor>